Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâ ve huve s-semî'ul Değerli kardeşlerim Bu akşamki konumuz Ramazan ayı ve ihsan ile ilgili olacaktır inşallah Ramazan'ın öneminden birkaç hadis ve ayetle bahsettikten sonra Ramazan ayı içerisinde ihsan ne demek? İhsan nasıl olur? Ve nasıl gerçekleşir? Bunlarla ilgili konuşacağız inşallahü teala. Değerli müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men saama Ramazana imanen ve ihtisaben Ğafıra lehü mâ min zenbihi. Kim ki Ramazan orucunu inanarak, iman ederek ecrini, mükafatını Allah'tan bekleyerek tutarsa bütün geçmiş günahları affedilir. Yine başka bir hadis-i şerifte "Men kâme leylete'l-kadr" <gülüyor> imanla ve ihtisaben غُفِرَ لَهُ ma تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ kim ki Kadir gecesini iman ile ihtisab ile yani ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse o gece Tevbe istiğfar yaparsa o gece duada ve niyazda bulunursa o gecede Rabbine kıyamda bulunur ruküde bulunur, secdede bulunur ise o gece kendisinden Rabbine yönelik olarak güzel hasletler, güzel fiiller, güzel ameller güzel sözler ve güzel zikirlerde bulunursa Allah gelmiş geçmiş günahlarını bağışlar buyurmakta bu iki hadis-i şerif Ramazan ayının değerini Kıymetini Bize anlatmakta kifayet ediyor Yine Ramazan ayında İhsan meselesine gelince Değerli kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İhsan nedir diye soruluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ İhsan odur ki, kişinin Rabbini görürmüşçesine, ona ibadet etmesi, ona kullukta bulunması, ona secde etmesi, onu görüyormuşçasına ibadetlerini yapmasıdır. Kişi Rabbini görememiş olsa da ibadet esnasında bilmelidir ki Rabbi onu görmektedir. Kişi Rabbini göremese de Rabbi onu görmektedir. Dolayısıyla namaz kılan kişi, oruç tutan kişi ve sair ibadetleri gerçekleştiren kişi Tıpkı Rabbi onu görüyormuşçasına ibadetlerinde ihlaslı olmalıdır. İbadetlerini dikkatlice yapmalıdır. İbadetlerini riyasız, gösterişsiz yapmalıdır. Ve ibadetlerde sünneti seniyeye uyarak ibadetlerini yapmalıdır. Bugün maalesef ibadetlerde ihsan denen o özellik yani sadece ve sadece Allah rızası için yapma özelliği sadece Allah'ın emri olduğu için onun emrini imtisalen yapma durumu asrımızda zayıflamış durumdadır. Daha çok mesela namazı üzerimizde farz olan yapılması gereken bir vecibe olarak telakki ediyor. Ve bunu bir şekilde süratlice yapmaya kalkışıyoruz. Ve bu şekilde bunun sorumluluğundan kurtulacağımızı düşünüyoruz. Veya bu şekilde iyi ettiğimizi zannediyoruz. İhsan ettiğimizi zannediyoruz. Örneğin teravih namazlarında birçok camide süratlice bu namazlar ihya ediliyor. Oysa ki Hazreti Hatice'den Hazreti Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe soruyorlar "Ey Ayşe, peygamberin Ramazan ayında veya diğer zamanlarda kılmış olduğu teheccüd namazı, kıyam namazı, teravih namazı nasıldı?" Bize anlatır mısın? Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor ki O öyle bir dört rekat namaz kılardı ki diyor Onun güzelliğini bana sormayın anlatamam Onun kıyamının yani ayakta duruşunun uzunluğunu bana sormayın size anlatamam Onun rükusunun uzunluğunu ve güzelliğini bana sormayın size anlatamam onun secdesinin uzunluğunu ve güzelliğini bana sormayın size anlatamam o derece güzel, o derece uzun, o derece sükunetli o derece vakarlı, o derece huzura ermiş, güvene ermiş samimi, ihlaslı, içten yürekten severek, isteyerek kılmış olduğu namazlardı diyor uzun kılardı diyor Teravihi böyle, Peygamberimizin teravihini bu şekilde vasf ediyor. Oysa ki zamanımızda her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızda teravih namazlarını hızlı kılmayın diye tamimler gelse de cemaatimiz başka camiye kaçar, biraz hızlı kıldırırsak cemaat de rahat eder, fazla da vakit harcamamış oluruz kabilinden şeytani şeytani bahanelerle namazları hızlı kılıyoruz. Bu da bir kere birçok yerde tadili erkana uymamak manasına geliyor. Birçok yerde tadili erkana uyulmuyor. Mesela alnını secdeye koyar koymaz kaldırıyoruz. Veya iki secde arasında daha oturumuna gelmeden diye secdeye gidiyorsun. Bunlar Tadili Erkan'a aykırı. Tadili Erkan ise Tadili Erkan ise Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde namazın rüknünden sayılıyor. Yani olmazsa olmazından sayılıyor. Hanefi mezhebinde de Tadili Erkan'a uymak gerekir. Ama bunlar olunca mesela Semihallahul men hamide dediğimizde Doğrulduğumuzda Allahu Ekber Tekrar secdeye giderken Orada bir müddet şöyle Belimizin doğru kalması lazım Bir müddet Ama kalktın doğru, hemen tekrar indin Bu tadil erkana uymak değil Bu Namazı zedeleyen Ecrini azaltan Namazın vasfını Sünnetten uzaklaştıran bir durum Bundan uzaklaşmak lazım Ramazan ayı özellikle rahmet ayıdır merhamet ayıdır cehennem ateşinden kurtulma ayıdır dolayısıyla şu Ramazan ayında biraz vaktimizi versek biraz uzun olsun olsun 10 dakika fazla olsun 15 dakika fazla olsun biraz vaktimizi harcasak bunun sonunda cennet var bunun sonucunda, sonucunda rahmet var bunun sonucunda Allah'tan gelen bir merhamet var bunun sonucunda cehennem azabından kendimizi satın almamız var. Cehennem azabından azat olmak var. Niye gayret göstermeyelim? 10 dakikada, 15 dakika daha uzun olsa canımız mı çıkar? O zaman e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamet günü öyle insanlar gelir ki derler ki ya Rabbi biz namazımızı kıldık. Onların yüzüne namazları bir paçavra gibi savrulur, atılır. Atılır. Denir ki onlara, siz namaz kılmadınız. Ya Rabbi biz namaz kıldık. Yok, siz namaz kılmadınız. Rüküsünü doğru eda etmediniz. Şey, secdesini doğru eda etmediniz. Kıyamını doğru eda etmediniz. Kıraatını doğru... Doğru eda etmediniz. Namazda başka alemlere gittiniz. Başka şeyler düşündünüz. Namazda olduğunuz halde kalbiniz, beyniniz başka yerdeydi. Bu namazları dolayısıyla kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Allah. E şimdi değerli müminler, değerli kardeşlerim. Hangi birimiz ister ki namaz kılıp kılıp ahirette öldüğümüz zaman, Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabbi, namazı getirdim sana. Sevinerek onun huzuruna gittik. Namazı getirdik ya Rabbi. Orucu getirdik ya Rabbi. Şunu yaptık ya Rabbi, bunu yaptık ya Rabbi diye sevinerek gittiğimizde Allah-u Teala, hayır! Senin kıldığın namaz tadil erkana uygun değildi. Ruku, secde, kıyam doğru değildi. Aklın başka yerdeydi. Derse, kabul etmedim ben senin namazını derse, o zaman Halimiz nice olur. Halimiz nice olur. Ya Rabbi dönder bizi dünyaya da bu sefer tam istediğin gibi kılalım desek kabul edilir mi? Edilmez. Çünkü kıyametle beraber dünya yaşanacak bir, yer hali, bir halde kalmayacak. Kıyametle beraber dünya tarumar olacak. Sanki dünya üzerinde hiçbir medeniyet kurulmamış. Hiçbir insan yaşamamış. Hiçbir bitki bitmemiş gibi olacak. Daha geri dönüş yok. Allah o yüzden hani bazen benim aklıma gelirdi Allah'ım niye dağları param parça ediyorsun? Bütün bak burada binalar dikilmiş, evler yapılmış, saraylar yapılmış. Kıyamette bunları yıkmanın ne manası var? Dur versin öyle. Bazen aklımıza gelir. Hayır, Allah Teala diyor ki bunu yaparak sizin medeniyetinize kurmuş olduğunuz medeniyete yapmış olduğunuz evlere saraylara, yollara, şuna buna ben ehemmiyet kıymet vermiyorum ve bir daha orayı öyle bir tarumar edeceğim ki siz bir daha dünyaya dönme gibi bir durumunuz niyetiniz, düşünceniz olsa da böyle bir şey mümkün olmayacak dünyaya yeniden gelip de imtihan olma durumumuz yok, fırsatımız yok bunu talep edeceğiz Hatta bunu şehitler bile talep edecek yani çok ameli iyi olanlar. Şehitler şu yüzden talep edecekler. Diyecekler ki ya Rabbi şehide vermiş olduğun mükafatın büyüklüğünü gördük. Ya Rabbi dünyaya bizi gönder bir daha şehit olalım. Senin rızan için cihat edelim ruhumuzu senin yolunda verelim canımızı senin yolunda verelim ya Rabbi diye şehitlerin arzusu olacak. Hatta hadislerde bunu bin kez olsa, bin kez tekrar etse aynı şey şehitler yine bunu isterler. Diyor. Bir de günahkarlar bunu isteyecek. Az isyankarlar, kafik, küf, küfre girenler, şirke girenler bunları isteyecekler. Ya Rabbi biz yanıldık, gördük ki cennet hak, cehennem hak, Gördük ki kıyamet hak, mahşer hak, hesap hak. Bunları şimdi gözlerimizde gördük. İnandık ya Rabbi. Ah dünyadayken bizim biraz kalbimize şüpheler vardı. O yüzden biraz gevşek davranmış idik. Ancak şimdi her şeyi gördük. Sen şimdi bizi dünyaya gönder. Gör şimdi ne kadar güzel amel yapacağız. Diyecek insanlar. Ya Birçok insanlar var bu şekilde diyecek. Ama kella asla Allahu Teala böyle bir fırsatı vermeyecek derim kardeşlerim. Çünkü 60 sene, 50 sene, 40 sene, 30 sene, 80 sene devamlı Allah bu fırsatı veriyor. Devamlı bu fırsatı veriyor. Allahu Teala diyor ki kulum samimi olarak tövbe etsen öleceğini bilmeden 5 dakika ölmeden 5 dakika önce 1 dakika önce tövbe etsen samimi olarak samimi ihlaslı bir şekilde ya Rabbi şimdiye kadar hata ettim şimdiden sonra senin yoluna yöneldim desen seni affederim ibadet yapmamış bile olsan niyetle beraber namaz kılmamış bile olsan cihat yapmamış bile olsan malından tasadduk etmemiş bile olsan seni affederim Allah-u Teala bunu söylüyor ama ölümünü bilmeyeceksin ölüm korkusuyla yaparsan olmaz bir dakika sonra bir tarif kazası oldu öldün gittin ama içeride böyle arabada koltuğunda otururken Böyle bir niyet geçirdin, böyle bir tövbe ettin. Allahu Teala ne büyük ki, aha böyle bir tevbe için seni affediyorum. 80 sene yaşamış bile olsan, ne kadar büyük günahlar da işlemiş olsan, o niyet, o samimiyet, o Allah'a dönme durumundan dolayı bütün günahları affediyor. Affetmekle kalmıyor, Allah'ın cömertliğine bak. Diyor ki, bunun dağlar kadar günah var. Madem ki niyet etti bana dönmeye, Rabbini buldu, Allah'ını buldu. O zaman dağlar gibi bu günahları dağlar gibi sevaba çevirmek bana düşer. Dağlar gibi günahları dağlar gibi sevaba çeviriyor Allahu Teala. Ve o insan doğru dürüst ibadet yapmamış bile olsa, o niyetinden dolayı cennete gidebiliyor. Allah bu kadar cömert. Bu kadar mağfiret sahibi bu kadar merhametli böyle bir Allah'ımız var böyle bir Rabbimiz var durum hal böyleyken hala cehenneme insan nasıl girer ya bu kadar şefkatli bu kadar merhametli bir Rabb var iken bu kadar insanları affetmeyi seven bir Rabb var iken insan nasıl olur da cehenneme girer bu durumda ancak şu insanlar cehenneme girer inatçı İnatçı, asla uyarılara kulak asmayan, burnun doğrusuna giden, şeytanın yolundan giden, asla hakka dönmeye niyeti olmayan insanlar, inat eden insanlar, küfründe inat eden insanlar, isyankarlıklarında inat eden insanlar ancak cehenneme gider. Ama bir insan dese ki Allah ben senin aciz kulunum. Zaman zaman düşerim, zaman zaman kalkarım, bazen nefsime yenilirim, bazen kendime gelirim, bazen şu olur, bazen bu olur. Hata ettiğim zaman elimden dilimden herhangi bir hata sadır olduğunda içim yanar, yüreğim yanar, pişmanlık duyarım. Ya Rabbim utanırım senin huzuruna çıkmaya. Nasıl ben bunu yaptım yahu? Neden bunu yaptım yahu? Aklım yok muydu benim? Nasıl bunu yaptım yahu? derim diyen bir insan, her gün günah işlemiş de olsa, işte bu pişmanlıklar, işte bu yönelişler, işte bu, bu samimiyetler sayesinde af olunur, mahfiret olunur ve bu insan daima imanı kalbinde, yüreğinde, dağarcığında, canlı olan insandır. Bu insan, hayırlı insandır. Bu insan, Rabbini daima hatırlayan insandır. Rabbinden utanan insandır. Arlanan insandır. Namuslu insandır. Allah'tan korkan insandır, akıllı insandır, zeki insandır. Bakarsınız, aydın geçiren insanlar var. Rabbini bilmez, aydın. Geçen bir kanalda konuşuyor, Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden bir tanesi. Diyor ki efendim, Hanefilere göre öğle namazı 5 rekattır, şey Şafilere göre 5 ha, rekattır, Hanefilere göre 4 rekattır diyor. Ya beş rakat namaz olur mu? Yani adını vermiyorum bu gazetecinin. Dinleyen olmuş olabilir. Aynen bu şekilde söylüyor. Ülkenin aydını memleketin problemleriyle ilgili yazılar yazan, makaleler yazan koskoca aydın geçinen her akşam televizyon programları yapan bir adam şafilere göre diyor öğle namazı beş rakat. Ey cahil insan. Hiç mi okumadın ya? Hiç mi duymadın? Hiç mi görmedin? Bizim için bunlar mı kaldı? E bunlar Olmuyor tabi böyle Olmuyor İnsan Müslümansa diniyle alakalı olan bilgileri bilecek Müslüman Yani bu insan Hayatında Camiye girmiş olsa Öğle namazı kılmış olsa Bunu demez yani Bu kadar cahillik yapmaz Ama var Bu kadar böyle e, cahil Kara cahil ama aydın geçinen insanlar var Aydın geçiniyor fakat Allah'ı tanımıyor. Aydın geçiniyor. Fakat İslam'ı tanımıyor. Aydın geçiniyor. Peygamber'i tanımıyor. Aydın geçiniyor. Ayete burun büküyor. Aydın geçiniyor. Hadise burun büküyor. Aydın geçiniyor. Peygamberi hayata, sünnete uygun hayata burun büküyor. Şu ayette ağır kaldı. Şu da çok ağır geçti. Ya bu zamanda şu da şöyle mi olur? Ya etmeyin elemen gibi laflar ediyor. Değerli kardeşlerim. Bu hataları biz yapıyoruz da. Eğer bir insan dese ki, "Ya kardeşim, şu asırda Kur'an'ın vasfettiği gibi örtünmek mi olur?" dese, vallahi kafir. Olur. Sen Kur'an'ın vasfettiği gibi örtünmek olmaz bu asırda, uymaz arkadaş. Nasıl dersin ya? Nasıl Müslümansın? Alakası yok Müslüman tabii bu insanın. Veya dese ki, bu asırda faiz haram olur mu kardeşim? Ekonominin bel kemiğidir faiz dese. Bu da İslam'dan çıkar. Kur'an'ı beğenmiyor. Allah'ın hükmünü beğenmiyor çünkü. Söylediğiniz şeyler, basit bir imamın, bir hocanın, bir vaizin düşünüm şunun söylediği laflar değil bunlar. Kur'an'ın ortasında ayetlerle açık Allah'ın indinden Cibril vasıtasıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen Ayetlerde açık ve net olarak bunlar var. Müslüman isek, şu Allah'ın evine gelip de Allah'ın rızasını istiyor isek, İhlaslı olmak istiyor isek, Dünyada hayırlı bir yaşam, ahirette hayırlı bir yaşam yaşamak istiyor isek, Dünyada selamet içerisinde olmak, ahirette selamet içerisinde olmak istiyor isek, Allah'ın razı olduğu kullardan olmak istiyor isek, cennete giren kullardan olmak istiyorsak, cehennem azabından, ateşinden, azat olan kullardan olmak istiyor isek, <gülüyor> dik kafalılığı bırakacağız. Allah'a karşı boynumuz kıldan ince olacak. Allah'ın ayetlerine karşı böbürlenmek yok. Allah'ın ayetlerine karşı burun dükmek yok. Allah'ın ayetlerine karşı böyle olmadı, yakışmadı ya. Olur mu olmaz böyle şey. Demek yok bunlar Ebu Cehil ahlakıdır. Ebu Cehil de büyüklendiğinden dolayı kabul etmedi dini. Yani kovuldu yine kabul etmedi. Böyle bir şey. Değerli kardeşlerim. Kul, abd ne demek? Boyun büken demek. İtaat eden demek. Boyun büken demek. Biz Allah'a itaat edeceğiz. Allah'a boyun bükeceğiz Kur'an'ın naslarına Ayetlerine karşı boyun bükeceğiz Hadislerin Bizden istedikleri karşısında Boyun bükeceğiz Peygamberi hayatın Bize işaret ettiği Gerçekler karşısında Boyun bükeceğiz Ya biz kim oluyoruz da Bu ayet olmadı yani Şu şu olmadı bu olmadı diyoruz Bu Müslüman bunu demez İnsan bunu demez Kardeşim Rabbimizden geliyor ise tamam amenna demek demek lazım. Rabbimizden gelen her şeye amenna ve saddakna demek lazım. Ha? Bakınız hocalarımız her akşam yastan sonra ne okuyor? Amenar Rasulu. Amenar Rasulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Resul Rabbinden gelen hakikate iman etti. Vel mu'minun İman eden müminler Onlar da iman ettiler Hepsi iman etti Yani Allah'tan giren her şeye Müslüman Demesi lazım ki Allah'tan geldiyse Amin iman ettik tasdik ettik Demek lazım Şimdi Adam namaz kılıyor ama Bakıyorsun bu tür içerisinde oluyor Üzülüyorsunuz tabii görünce. Diyorsunuz kardeşim, böyle olmaz. Bak sen, namaz kılmaya geliyorsun. Allah'ın evine sığındın, geldin. Çok güzel, hoş geldin, sefa geldin. Yalnız, değerli kardeşim, muhterem kardeşim, sevgili kardeşim, aha şu hatayı yaparsan, aha şöyle söylersen, aha böyle söylersen, olmadı, olmadı. Sanma ki oldu. Olmadı. Olmadı. Öyle. Allah'ın ayetlerine karşı... Burun bükmek, olmadı demek, yakışmadı, bu zamanda bu olmaz, şu zamanda olmaz demek bunlar münafıklıktır, nifak alametidir, imanın içerisinde şüpheler olduğunu gösteren belirtilerdir, işaretlerdir. Allah cümlemizi bu tür işaretlerden, nifak işaretlerinden korusun. Allah cümlemizi hakkı duyan, duyduğu gibi de hakka teslimiyet içerisinde olan. Samimi kullardan samimi müminlerden Olmayı bizlere nasip eylesin Cenab-ı Hak Tutmuş olduğumuz oruçları kılmış olduğumuz Namazları kabul eylesin Allah cümlenizden razı olsun Allah bu güzel yüzleri Ahirette Cehennem azabından Azat eylesin Allah bu güzel yüzleri ahirette Cennet ile müjdelesin Ve cennet müjdesiyle Sevinenlerden eylesin Allah cümlemizi peygamberimize Firdevs cennetlerinde komşu eylesin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Dünyada da ahirette de hayırlı bir yaşam sürmeyi bizlere nasip eylesin. bu ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in el-Fatiha.